Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz son peygamberin doğumu ve özellikleri. Peygamberlerin sayısı allah Teala biliyor. Kesin sayıları bilmiyor. Her şeyin bir başı olduğu gibi tabi sonunda oluyor. Adem Aleyhisselam Hazretleri ilk peygamber, ilk insan. Son peygamberde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Değilin bir adı şerif nasi Fil halkı Yaratılışta ilk yazılan benim diye Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ve ahirühüm Fil baasi Peygamber olarak gönderilmekte İnsan gönderildi Ama ilk olarak Allah-u Teala beni yarattı buyuruyor Önce Rabbimiz, Peygamberimizin, Ali Hazretleri'nin nurunu yarattı. Nur-u Muhammed deniyor buna. İşte o nurdan, bütün alem, ondan yakılmaktadır. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, adışı tabanında, halinde, kütü ben daha peygamberdim, ve adem ben ruhi ve cesedi. Adem Ali Hazretleri, daha ruh ile ceset arasındayken ben peygamberdim buyuruyor. Peygamberlere peygamberlik alim erbahta verildi. O zaman verildi. iki ikatladığı için tabi kendisine, orada kendisine orada peygamberlik verildi azim Peygamber Peygamberinize tabi dünyaya gelişi, doğumu İnşallah, buna bir özetlerini kısıracak, acaba olasın inşallah. Allah her şeyleri de takdir etmiş. Bir insan ne zaman doğacak? Nerede doğacak? Ve bunun anabası kim olacak? Hep bunlar ezelde takdir olmuş kaderin belirtileri bunlar. Hatta ölen kişinin nereye gömüleceği, defin olacağı, bu da ezelde takdir olmuştur mutlaka Önce buna bakalım inşallah. Örgün daha namaz için. Adış-ı herif aldığım fadal Medine'den, kitaptan adımlarından, Bülal-i Sallam Hazretleri, Mâmin Ne kadar doğan çocuk varsa, İlla beâsallâhu meleken, Allah melek gönderir. ve min erdi turaben. Melek gider. O yok nerede ölecek? Nereye gömülecekse oradan toprak alır. Tabi toprağa. Yani atom cevheri böyle alır. Feci ala maktayı sürretihi. Melek alır bunu getirir. Anlar rahmine atılan mütteviçlerine tam göbek kısmına atım civeni koyar. ki ana kabruhu fî meuldî ühüze turâbi minhü onun toprağın alındıysa oraya kişi gömülecek gömülecek. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine geçerken baktı sahabeler bedel kazmışlar yine defil ediyorlar sordu. Kim bu gönlünüz kişi? Deri, ya Resulallah. Bu eller habeşli Habeş'ten yeni geldi buraya. Burada öldü. Buraya gömülü. Teykem öyle O'dan asıl maddeleri. Onun demek ki Kalkı topra alınmış burası. Yine Teykem Hülaş'a maddeleri ve Huluktu Ene. Ebu Bekir Ömer'e min cennetin vahidetin. Değam şu bu alsamadı Ben diyor Ebubekir, Ömer üçümüzde aynı toprak alındı. Aynı alabiliriz. Ölüt söni fiha fi bu kat vahidetin üçümüz aynı yere gömüleceğiz bu noktalar. Öyle oldu bir daha kardeşim. Öyle oldu. Demek ki bir insanın nerede ölüp, nereye gömüleceği de öyle rastgele karmaşık evet. ezrede takdolmuş, buraya gömülüyor. İşte Peygamberimizin de Aleyhisselam'da terenin tabi diye ne zaman geleceği, ana babasın kim olacağı, hatta Peygamberimizin bedenini bana getirecek olan o gıdalar da ...ezelde belirli muhtemelen bence. Bu ana baba... ...hangi gıda yiyecekler? Ne kadar evlullah varsa... ...ne kadar peygamber varsa... ...bunların her biri... ...helal... ...temiz gıdadan medene gelmiştir. Derler. Bir de helalın dışında da... ...hafif gıdalar vardır. Böyle. Ağır değil. Hafif gıdalar vardır işte onların mübarek bedenlerinin o ilk maddesi kozna hasta oluyor arkadaşlar. Peygamberimizin tabii doğum meselesine girmeyiz fazla. Şu anda müsaade etmez zamanımız. Peygamberimizin bir özelliği doğumda babasız doğması, yetim olarak gelmesi zaten. Bir kadın eşin bu gerçekten çok acı bir şey bu biraz. yani bir genç bir hanım evlenmiş e, karan yavrusu var onda da kolesi ölüyor. Ve kadın kolesi olarak çocuğun dünyaya getirip doğuruyor. Bu tabii kadın için gerçekten zor bir acı bir şey bu. İşte Hazreti Amine Validemiz öyle oldu muhteremdir. Öyle oldu. Diyorsunuz peygamberimizin babası ismi Abdullah'tır. Annesi amiledir. Bunların evlenmesiyle, İzvacı ile beraber, Peygamberimiz mübarek, Dünya bedeninin maddesi, Anar Geçti. oraya geçti oradan. Amine annemi şöyle buyuruyor Amine Hazretleri, Ben diyor yavruma, Hamile kaldığım zaman, Diğer kadınlar gibi, Öyle acıdan duymadım. Yani aşermesi ağırlık bu duymadım ben diyor. Sanki işimdeki bir nurdu, onur bu bana da hafilik verdi. O beni taşıyordu buyuruyor. Yani doğum gününe yaklaştığı halde, ki amilenin en ağır dönemidir. O zaman bile Hazreti Amine validemiz öyle bir ağırlık hissetmiyor böyle. İçinde bir nur, ona hafili görüyor, ona bir enerji veriyor. Sanki ona başında geziyor kendisine. O hale geliyor. E, Peygamberimiz'in doğumu da öyle oldu. 11 Eylül'ü, 11 Rebiyül Evvel'i, 12'ye bağlayan gece muhteremler. Yani burası önemli bir deniz için böylece. Bilhassa bu Rebiyül Evvel Ayı. İşte bulunduğumuz ay, bu ay. Bu ayın önemi şöyle kanaklanıyor. Peygamberimizin doğumu da bu ayda, hicreti de bu ayda, ölümü de bu ayda. Rebül evvel ayı, ayıdır. Bu ayın on birini on ikinciye bağlayan gece sabaha karşı, henüz daha güneş doğmadan Peygamber Dinye'ye teşkil buyururlar. Şimdi günümüzde kutlu doğum haftası diye Nisan ayında, Böyle bir adet çıkardılar muhteremler. Bu acaba doğru mu değil mi tabi? allah bize Tevbe suresi ayet 31'de Allah katında ailelerin sayısı 12'dir. Allah'ın yazısında, tabdirinde böyledir. Ne zamandan beri? Yevme halaka semavati vel erde yerlere gökleri attığı günden beri bu şekilde. Allah katında ailelerin sayısı 12. Buraya kadar tamam. Fakat buradan sonra geliyor şimdi. Minha 12 aydan öyle aylar var ki Erbatın Hurun 4 tane de haram vardır. Hani içinde 4 tane haram ayı olan 12 ay Allah katında geçerli aylardır yerdenki köftiyatından beri. Nedir bunlar da? Zil-Kade, zil, zil Hijce, Muharrem ve bir de Recep ayı muhteremler. Demek ki Allah bunlar geçerlidir. Mesela Ramazan, Ramazan ayı, Ramazan bayramı, Kur'an bayramı, hac. Aşire gibi dini günderimiz nasıl ki İslami ailelere göre uygulanıyorsa e, peygamberin doğumunda öyle olması şartlıdır. Bir İslam peygamberinin milanın takvimleri törenle yapılması İslam'a tabi değil mi? Çünkü Hristiyan'ın takimi ayrı Çin'in takvimi var, e, İslam'ın takvimi var. Mesela Ermeniler muhtemelen. Der. Ermenistan ki küçük bir devlettir. Onun alfabesi bile başka bak muhtemelen. Der. Hristiyan ama onun da yani kilise ayrı gene böyle. Ayrı bir şey böylece. Neden böyle yapıyorlar? Ancak kimleriyle kurabilirler muhtemelen. Der. Eğer Ermenistan mesela alfabesini değiştirirse, dinin değiştirirse Ermenistan ne oluyor? Ermen halkı dünyada eğip gider bunlar. Muhtemelen. Bir millet Dinle bağlanırsa, tahminle bağlanırsa, yadasına bağlanırsa, bağlanır Allah Azze ve Celle sürdürülmeye Bunun için Pegahın doğumu da Rebüleber ayının on birini on ikinciye bağlayan gece. O zaman Parisi günde denk gelmişti o zamanlar, böyle gelmişti. İslami aylar mütevemler. Ayın dönüşüyle oluyor. Yani dönüşü oluyor. Güneşle olmuyor bunlar bence. Ay, bir ayda dünyayı bir defa otur ediyor ay. Ay battan doğar, battan başlar. Ancak ki bir ayda, ay kamer yani, hilal, bir ayda ne yapar? Dünyayı bir devrediyor. devrediyor. Ay, ay 12 defa dünyayı etrafını bir tur etti mi buna bir yıl dönüyor. Bu tabi diğer miladi yıldan 10 kadar kısadır. Bu şimdi olduğu her sene bayramlar, harçlar, her şey değişiyor bunlar. Süleyman Çin'e bahsettiği mevcutta şu olarak Peygamber'in doğum ile ilgili olarak yer yaratılmış cümle oldu şaduman. Bak ne kadar cümle şey yaradığımız cümle oldu şaduman. Peygamberimizin doğduğu yıllarda o günde, o yıllarda dünya tamamen karanlıklara bürünmüştü. Diyorlar. Arab Yaram adasında şirk, küfür, isyan, âlatsızlık yani öz kızını elle toprağa gömecek kadar vahşi insanlar. Diğer yandan iki büyük süper güç var dünyada. İran Salatan Devleti ve Doğu Roma Bilans Devleti var. Yani dünya tamla karanataya bölünmüştü. İşte böyle buyuruyor Meclide Siyanak Hazretleri yaradığımız cümle oldu. şad şad çok sevim anlamaya geliyor. Bütün yaradılmışlar İnsan, hayvan, ağaç, dağ, taş, melek. Hepsi sevindirler. Gam gidip alem yeniden buldu can. O andaki karanlıklar gitti, gam kader gitti. Bütün ağrı yeniden hayata bir can buldu. Yani Peygamberimizin doğum anı bile gerçekten çok çok mucizelerle ilgili bir konu veriyor tabi. Mevla buyuruyor Peygamber hakkında Enbiya ayet ve ma esenlaki illa rahmeten il alemin Mevla buyuruyor. Ya Muhammed'in seni ancak bütün alemlere rahmet olarak gönderdim buyuruyor. Yani Peygamber'in gelmesi bütün alemlere rahmettir. Tabi bunu anlayan Anlıyor, anlıyor muhtemelen bunu böylece, o peygamberin nurunu, ondaki feyzi, yürü göğü kapsayan o özellikli ruhsa halleri unutabilenler bilmediğindir. Ki peygamberimize dağda taştan silah veriyor. Muhtemelen? Peygamberimizin özelliği tabi bambaşka bir şey meseledir bence. Şimdi geldim inşallah peygamberimizin son peygamber olmasının anlamı ve özellikleri. Bu da bir kalıcı bir konuşuyor bu şu anda. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne Zeyd'in babası diyorlardı o zamanlar. Diyorsanız Zeyd'in biri vardı sahabeden. Bir evlatlık meselesi vardı. Bunu Rabbim burada nefret etti. Şuna buyurdu. ki Resûlü ve Hatem'e nebiyyin. Allah'ın aleyhisselam kimsenin erkekten babası değildir. O Allah'ın Resûlüdür. Allah tabiri. O Allah'ın Resûlüdür. Peygamberdir. Aynı zamanda ve Hatem'e nebiyyin peygamberlerinde Hatem'idir. Sonuncusudur. Bu ayet kerime hadi i Allah kelam olduğu bakınız yani o günden bugüne milyon defa tasdik edilmiş mesele böyle eski dönemlerde her zaman yeryüzüne peygamberlere gelirdi. Bazı zamanlarda aynı dönemde birkaç peygamber de bir yerde bulunurdu. allah Teala buyurdu ya, peygamber hakkında o, Hatim-i Enbiya buyurdu Son peygamber buyurdu. Yani, artık başka peygamber gelmeyecek buyurdu ve gelmedi. gelmedi. İşte ayet-i Allah kelamı olduğunun en büyük kanıtı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, son peygamber. Bu anlamı ne? eğer son peygamberin getirdiği din yaşanmazsa, arkası artık kıyamet anlamaya gönderir. Bu anlamaya gönderir. Yani kıyamet artık yakındır, akındır, yakındır. İnsanlığa verilen son bir fırsattır peygamberin peygamber olması. Son peygamber olması. Önceleri eğer bir toplum peygamberi islam ederse, aşırı işler ederse yani o toplum helak olurdu. Toplum. Mesela Nuh Aleyhisselam kavmi, Lüt Aleyhisselam kavmi gibi, Atşemut kavmi gibi hangi toplum, hangi kavim, kabile, millet eğer peygamber e asi olursa yalnız onlar helak olurdu. Batırılır onlar. Benze. Mesela Lüt Aleyhisselam kavmi olurken etrafında bulunan onu duydular, gürültüydüler. Uydular, dağlar çıkıp baktı baktılar. Sanki böyle bir elle çidilmiş gibi kilit gölünün bulunduğu arazidir. Onun battığı yer orası battı. Fakat peygamberimizin son peygamber olması nedir? İşi değiştiriyor böyle şey. Allah'a tanışıyor buraya eski peygamber olarak ''Ve ila simu e Mesela Mevlam buyuruyor, Semud kavmine Salih'i peygamber gönderdik. Ve ila mede hafim Medin halkına da kardeşleri şuaybı bu peygamber gönderdik Mevlam buyuruyor. Yani eski peygamberler yalnızca bir topluma peygamber gönderilirdi. O peygamberin görevi o toplumda sınırlıydı. Onlara sınırlıydı. Onu aşmıyordu. Peygamberimize gelince, tabi son peygamber, Bela Şiraf buyuruyor, Sebe ayet 28'de, ve ma ersennâke illâ kâfeten linnâsi, Allah buyuruyor. Habib Muhammed'im seni ancak bütün insanlara peygambe gönderdi. Kâfeten linnâsi, Arap, Türk, Çin, Şapan'da da. Bela buyuruyor, seni Habib Muhammed'im ancak bütün insanlara Peygamber'e gönderdim. Beş ve Nezira müjdeleyici ve uyarıcı kokutucu olarak müjdeleyici ve uyarıcı kokutucu olarak kimleri müjdeleyecek? Kimler Peygamberi daha icap ederse onlara da müjde verecek. Kimler de karşı gelirse gelinirse inanılmazsa onlara da uyarıma Kork görevini yapacak muhteşemde. Bütün insanlar şu anda Peygamberimizin ümmeti. Yani Peygamberin Aleyhisselam adetleri bütün dünya insanlarına, hepsine Peygamber'e gönderdiği için bu insanların hepsi, yani Çin'in hepsi Peygamber ümmetidir. Ümmetidir. Yalnız ümmet mefhumu bu kavramı ikiye burada. Bir ümmeti icabe. Bir de ümmeti davet. Vardır. Ümmeti davet, onlara peygamberle davet ediyor ama gelmiyorlar. Ama yeni ümmet ama ama davet gelmiyorlar. Bir de ümmeti icabe var. Peygamber davetine koşanlar, bunu kabul edenler var. Onu var. Tabi kabullenmeyenler, edilmeyenler, muhteremler zararının onda tabii kendileri çekilen muhteremler. Mesela Hristiyanlar, Yahudiler, şunlar, bunlar biz yorum, falan peygambere bağlı diyorlar. Onun ayrılma Bu neye benziyor bu? Mesela bir ülkede. Bir ülkede bir devlet başkanı seçim yapıldı. Esnem tabi, bazı şahlık varmış mesela, şahlık varmış, krallık varmış. Bir ülkede devlet başkanına yeni biri geldi. Dese ki halkın bir kısmı, biz eski başkan tabiyiz deseler olur mu? Olmaz mı muhtemelenler? Ya da biz eski kanunlara bağlıyız deseler olur mu? Olmaz mı muhtemelen. Demek ki, yeni bir devletin başına geldi mi, yeni bir kan çıktı mı ne oluyor? İnsanlar hem yerine tab alacaklar, hem yine başkana da tabi olacaklar muhtemelen. Bunun için tabi eski peygamberlerin peygamber dönemi belirli bir zamana sınırlıydı. Peygamber gelmesiyle onların dönemi kapandı. Şu anda peygamberimizin peygamberliği bütün dünya'ya kapsıyor. Kapsıyor. Eğer insanlar bu gerçeği anlayabilseler, e, peygamberi, peygamberi kabullenseler, İslam'a gelseler, o zaman ne olur? İşte bütün alem, dünya rahmet-i ilahiye kavuşur muhtemelen. Yani dünyada karışık olur, huzur olur muhtemelen. Huzur olurlar dünyada. İslam'a gelirlerse. Tabi İslam'a gelmeyince Allah korusun bir de şu var ki, eğer peygamberimizin peygamberliği yaşanmazsa getirdiği Kuran-ı Kerim Kuran-ı Kerim'de uygulanmaz yaşanmazsa tabi Allah'a korusun sonu iyi değil bunu sana edici. Önceki peygamberlerin kavimlere battığı gibi kim batacak şimdi? Bütün dünyayı kapsayacak bu. Bu da nedir? Kıyamet olayı muhterem Kıyamet olayı muhterem Artık tek şey kaldı. Kıyametin korkması kalmadı. Ne Kur'an yaşanmaz? Kur'an ki kalkacak. Peygamber'in sönet uygulanmazsa artık bunun sonu ne yapıyor? Kıyamete bakıyor. Çünkü son peygamber. Son peygamber aşırı belgen gelmeyi kutluyor. Meryem buyuruyor yine Nisa ayet 64'te bir ancak peygamberleri itaat olunsunlar diye gönderdik. İlla yutta abi zinilla. Öyle peygamberler bir süs değil muhtemelen. Böyle. Öyle bir spor dalı gibi. Efendim ben şunu tutarım ben bunu tutarım. değil bunlar. Peygamberler Allah'ın atadığı, Allah Teala'nın belirlediği, ezeli atadığı insanlardır. Her insan zamanın peygamberine tabi olmaya da mecburdur. <Gülüyor> Peygamberimize tabi olmak. Ashab <Gülüyor> <Gülüyor> ayet 21'de ve Allah şöyle buyuruyor. Dekat kallikin fesudahi. Lekârkan lüküm sinçim vardır halem. Hi resulillahi Allah'ın resulünde peygamberimizde üsvetün, hasenetün, üsve örnek, numune, önderlik vardır. Hasenetinde en güzel bir örnek, en güzel bir lider, en güzel bir önder. Peygamberimizin peygamberliğinde. Kimler şimdi bu ama? Zimen kâne yercüllâhe ve yemen ahire. Kim ki öğreten sonra tekrar dirilme inanıyorsa ahiret gününe, kim Allah'a kavuşacağına hesap inanıyorsa işte bunlar için en güzel uyulacak, önüne kalmayacak tabi kimdir? Ancak Allah'ın hüsüdüdür, son peygamberdir. Ve dedi ki Allah kesine Allah-u Teala'yı çok aranlar için örnek vardır. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin her sözüne hadis ı şerif denir. Hangi sözünü ama Peygamberli başlıdan sonra. Peygamberimizin o dönemde, 23 yıl kapsarı bu, Peygamberimizin her konuştuğu sözlerine hadisi şerif denir. Hadis şerifler, ı şerifler Kone Kerim'in bir tefsiri açıklaması, ayrıntılara açıklamasıdır Mesela çok üstün bir kişinin bilimsel açıdan yazdığı bir eser e, Türkçe olsa anlarmıyoruz bu temiz onu. Mesela bugün bir tıp profesörü böyle e, tıpla ilgili bilimsel olarak bir kitap yazsın, Türkçe yazsın bunu anlarmıyoruz mı? Bu? Kim anlar bunu? Doktorlanlar bunu böyle. Hatta her doktor bunu anlayamaz. Aynı doktorun branşına uygunsa, onlar bunu daha iyi anlanlar muhtemelen. E tabi Kuran'ın Allah kelamı cennet Eğer Allah'ın kelamı olan Kuran-ı her insan kendini anlayabilecek olsaydı, araya peygamber gelmez muhtemelen. Nedir o peygamberler? Kuran'ı Allah'tan alacaklar. Onun açıklaması izahı uygulanmasını kim yapabilecek onları? Ancak peygamberden muhtemelenler. Bunun için Allah tarafı diyor, senin için Resulullah'ta hasene vardır. Yani peygamber e bakacağız, o Kureykim nasıl uyguladı, İslam'ı nasıl yaşadıysa, onun her sözü ne diyorsa bunlara uymamız gerekiyor. İnsanın dünyadaki huzuru, Sağlığı, ruhsal, manevik kişiliği, feyizi, artık insanın makam dereceleri işte buna bağlı muhteremler. Yani Peygamberimizin peygamberini bilmemiz gerekiyor. Bunu anlamamız gerekiyor. Peygamberimizi de sevmemiz gerekiyor. Ona tabi olmamız da gerekiyor muhteremler. Peygamberimizin her sözü tabi bir hikmeti var muhteremler. Şunu buyuruyor hadis-i Peygamber aleyhisselamları diyorlar, en derin iman hakikatlerinden ta tuvalete girip çıkmayı bile ümmetine öğretip bulamaktan. Beri, peygamber O 23 yüzyıl dönemde yemek nasıl yenecek? Yani soksu oturmanın adabı, yatma uyumanın usulü adabı. Abdestin bütün incelikleri bunun yanında e, tuvalete nasıl girilecek, ne okunacak tuvalette, nasıl çıkılacak hepsi açtıramıyor muhtemelenler. Bu konuda bir an şey bir söyleyeyim tuvalete ilgi olarak muhtemelenler. Diyorsun tuvalete su ayakta girilir derler. Allah sığınır Ya Rabbi her türlü şeytan şerrinden sana sığınır diye. Böyle, habais geliyor. Yani dişi erkek cinlerin şerinden sana sınırlı derden. Tuvalette fazla kalmak kişi de evim hastalığını yapar. Tuvalette fazla kalmamak gerekiyor. Bu ihtimalde girişe de Allah sırmak gerekiyor. Anca bir bu ne gibidir. Ya Rabbi her türlü şeytan cin şerinden sana sınırlım diye soğukta girilir. E, tuvalette kişinin ön arkası diye gelmeyecek. Sağa, sağa veya sola gelecek. Hafif şeyler kişi sola meyledecek. Gelecek. Şimdi bir de şunu bana çok ilginç geldi muhteremler. Peygamber şöyle buyuruyor. Aleyküm bir güzü döbürü. Tuvalette bir güzü sonra döbürüdünüzü edeblerinizi, çıkış yerini yıkayın. Sonra yıkayınız bence. Seyin nehri bizübetün lil basuri. Bu, bu yapan kişi de basur hastalığı olmaz buyuruyor muhtemelen tuvalette şimdi ne yapıyorlar ellerini sürmüyorlar edebbelerine de hemen bir kağıtı sürüyorlar muhtemelenler bu ne abi demek ki bakınız değil mi basur nedir basur illeti kalın basurların en son bölümünde olur böyle. en son bölümde olur ve mücbur yapar burada kanlardan ileri gelir bu. bu iş ne gerekiyor Fazla kabuz olmamak gerekiyor. Kabuz olmamak gerekiyor. Yürüme gerekiyor hareket Hareketi gerekiyor muhteremle. Erkek biraz da namaza böyle. namaz işte hitap gelecek böylece. Kabuz olma gerekiyor. Birden mutlaka su ile yıkamak. Yani. Sol ayında tabii yıkanırsa yıkamaz. yıkama gerekiyor böylece. Peygamber Aleyhisselam'a bakın muhteremlerle böylece. Yani her konuda ümmetini bizleri elhamdülillah uyardı muhteremle. Namaz kılışımızda, orucumuzda, iftar açışımızda, abdeste gusülde, bakın tuvalete banyoda ve yemek yemede. Mesela sıcak yemek ekan yemeğin şamazetleri yemeyin mehru. Yemeye buruyorlar. Bereketi gideriyor buruyor, bereketi gider mutlaka. Şimdi sıcakte gerçekten çok bir tane ölüyor orda mutlaka böylece. Hazmı zorun değil mi ne sıcak mide? Hadi mide yanıyor böyle. O ısıda yani yemek sıcak, bira sıcak, o ısıda ne oluyor? O ısıda vitamin çoğu harap oluyor da bedenimiz alamıyor. Peygamberimizin bakın. bakın bize açıklamasına yemek sıcak yemeğiniz bereketini giderir yani bedene gereken gıdı alamazsınız onda. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri muhteremler en başta gelen, gelen görevi yaptığı iş neydi peygamberimizin? İslam'ı tebliğ anlatmaktı peygamberimizin. Anlatmak böylece İslam'ı tebliğ etmek İslam anlatmak İslam'ı duyurmak peygamberimizin. Bu konuda o kadar daraldı sıkıldı. Üzüldü. Her şey başlarına geldi, hakareti oradı, taşlandı, hepsini sineye çekti. Ama bir an durmadan hep insanları ne yaptı? Allah yolunda İslam'a da ettim muhtemelenler. Ayşe valilerimiz buyuruyor, zevcut hanımı, annemiz yüzümler. Peygamberimizin diyor Aleyhisselam Hazretleri'nin iki gün akısana kaya, Arap'a ekmeyle karnı doymadı buyuruyor muhtemelen. İki, i̇ki gün üst üstüne ya da üç gün üst üstüne Peygamberimizin kuru arpa ekmeğiyle karnı doymadı. E, ta, Peygamber tabii zamanla Medine Münevvere'de İslam ve Başkanı oldu. Çok ganimetler geldi. İslam zenginleşmeye başladı. Fakat Peygamberimiz yaş hiç değiştirmedi. Eski yerde Ne yapardı? Peygamberimizin odası mesela odası nasıl odaya bakmaktaydı? Açadı tavanı. Küçük bir odası vardı peygamberimizin. Yerde yanını bir tek kurumadan işlenmiş hasır yerde. Yerde yatacağı bir divan vardı. Divan. Tahtadan. Tahta, polonyafi olmamış tahtadan böyle. Kaba bir tahtadan böyle. Üstün yatak vardı. da yüzü deri. içi de kuruma lifliliği. Pamuk yün değil şu anda. Bir de Peygamber'in bir rafı var, raf. Duvarda böyle. İkiden böyle kaza çakılmış. Bir şey mi tahta koymuş. ne vardı? Yiyecekler Peygamber'si. Bakın Peygamber Ali'sa Hazretleri dünyada böyle yaşadı muhtemelen böylece. Peygamber evi. Bir gün bir Müslümanın biri oruçluyormuş. hanım haber yok mu? Tabii. Akşam adını kılıyor. İftiharını bir sürü açmış. Eline gidiyor. Diye hanımına, e, ben de böyle oruçluyordum, iyice bir şey var mı diye, iftih edeyim diyor. Hanım ah bir şey oruç olduğunu, sana ayırdım ayırırdım diyor. Az bir şey varmış, onu şu yedirdim. Oruçluyum bir şeydim, onu size biraz diye böyle diyor. Bu kişi ne yapıyor Yani hanıma şu cevabı ona, evimde tek lokma yok ya böyle. Ev takır tukur. Evimde sadece tek lokma yok bu kişi ne yapıyor? Oruçlu kişi hemen secdeye şey kapanıyor. Allah'a şükür ediyor. Ağlama başlıyor. Elini kaldırıyor. Allah'ın sana şükür olsun. Evin bugün diyor. peygamber e ben yok diyor. Hep ne bunlar bizim muhtemeler? Örnek muhtemeler. Hiç olmazsa, hiç olmaz cemaatimiz. oturduğun zamanlar masaya, sofraya değil mi? Hatırlan Peygamber'in durumunu da yani şu yok bu yok diye böyle yani bunu kır yapmayın mütevaziler. Allah şükürlerim inşallahdır cemaatimiz. Sonra Peygamberim Ali'sel Madde'nin hayatı hep böyle İslam tebile geçti. O günün koşullarında, o sıcak çöl ikliminde devizler mütevaziler. Devizler mütevaziler. Evine rahatlık yada madde evine mütevaziler. İşçi hananın doyamadı mütevaziler. Hep tebliğ et geçti bu şekilde. E biz de Elhamdülillah o Peygamberin ümmeti olarak, çünkü Mevlam buyuruyor Ali'nin suresinde. Kul, imkıntı duyu bun Allah'a, fettabiu mi? Allah'a Kul Allah Habib Muhammed'in ümmetine söyle, imkıntı duyu bun Allah'a, evler geçti Allah tarafı seviyorsanız. Fett tebi'uni, ben tabi olunuz de. O zaman ne olur? kimullah Allah da sizi ister Yani peygamberimize tabi olmak muhtemelenler. Bu din bizlere emanet elhamdülillah muhtemelen. Şu anda kardeşler. Çünkü mahşe yerinde Allah da önce peygamberimize soracak. Peygamber'e soracak elbette. Habim Muhammed'im benim kitabımı, benim dinimi sana cebali getirdi mi? Teslim etti mi sana bunu? Evet ya Rabbi. Cebrav Kuran-ı Kerim getirdi bana. teslim etti ya Rabbi. Peki sen ne yaptın? Peygamber soru var maşallah. Allah soracak. De ki ya Rabbi hakareti orandım. Tekmelendim. Yüzüme tükürüldü. Taşlandım. Yaralandım her şeye rağmen Ya Rabbi, durmadan gece gündüz bana emanet kuran Kerim'i ahkamın hükmünü terbi ettim insanlar. Bunun için Peygamber Aleyhisselam adetleri veda hacinde, Arafat'ta vakfede üzerine Peygamberimiz ona Peygamberimiz konuşması oldu. Veda konuşması oldu o Peygamberimizin. Ona veda hutbe deniyor o yönden. Peygamberimiz sonuçlara buyurdu. Estağabın ben size Allah'a tebliğ ettim mi? Sordu. Eshabım, ümmetim ben size Allah'a tebliğ ettim mi? Ettiği araşıyorlar dediler. Yüz, bin, küçük, küçük kişi. Peygamber tekrar sordu ama. Eshabım ben size Allah'a tebliğ ettim mi? Ettiği arasıyla. Yine sordu. Ettiği arasıyla değince. Benim elini o kadar kalırmış ki Peygamber'in artık yüzde ikramı düşmüş herhalde. Ya Rabbim şahit ol, şahit ol, şahit ol. Yani mahşerde Peygamber'in seferinde soru var. Peygamber İslam'a ne yaptı bunları? Kur'an'ı, Ahkamını İslam'ı sahabelerine tebliğ etti. Onlar ne yaptılar sahabeler? Peygamber şehrini aşırı oldukları halde medinini terk ettiler. Diyenge yıldılar. İslam'ı tebliğ etmek çalıştılar şekilde tabiin tebi tabirin derken gele gele, İsa şu anda bizlere kadar geldi. Elimizde emanet muhteremler. Allah Teala mahşer bize bunu soracak muhteremler. Allah bizi soracak mahşerde. Kulum ana mı tebliğ etti mi? Sahi büyük umu tebliğ bunu? Sen ne yaptın? Bu cemaatimiz. Yani her insan, her insan hiç olmasa bakınız. Hiç olmazsa her kişi bir insanı hidayete erdirilmeli böyle. Yalırmalı, yakarmalı, yemeğe götürülmeli, çay sımalamalı. Her yaptığı masraf en azından bize yediğinizi isteyebilir oluyor böylece. Her insan bir Müslümanı aldığına gitmek çalışmalı böylece. Tabii eşini, çoluğunu, çölünü, akrabatini, komşunu e, Peygamberimizin en büyük görevi muhtemelen. Peygamberimizin böyle durmadan yaptığı görev İslamı tebliğ, İslamı tevli birini kurtarmak bilmem, birini kurtaramaz. Yazıt ederci. Amrısı Ebû Lya partiden, Amrısı Ebû Lıep. Amrısı Peygamberimizin ama Peygamberimizin azo düşmanı kendisi, azo düşman peygamber Peygamberi evine giderdi Hatta bir gün Peygamberi evine gece gitti. Dedi ki ya ammi ya amcam dedi bericia. Zenginsin. ...varlığım var... ...şöyle bir şerif var, saygım var... ...Mekre Kulik içerisinde. Eğer insandan çekil Müslüman olmaya... ...bak amca dedi, şu anda gece karanlık... ...kimse bizi görmüyor dedi. Gel amca burada dedi... dedi getir Müslüman ol amca, Sana şefaate bulmayım, Bak muhtemelen böyle. Yalvardı bu şekilde böylece. İşte muhtemelen cemaatimiz... ...Peygamber'i sevmek... ...öyle tabi lafla olmuyor... Belan büyüyor. Fettebiüni, peygambere tabi olmak yani. Onun yolundan gitmek, onun izine gitmek, hem İslam'ı yaşamak, İslam'ı yaşamak, hem de İslam'ı anlatmak demek. Yani, yani bana dememe gerekiyor. Kim olsa olsun, her insan Peygamber ümmeti her insan yani. buna çalışmamız gerekiyor. Peygamberimizin doğumu reb ayında. Hicreti yine bu ayda mutlaka kutlarında. Kuba'ya vardığı gün yine 12 Reb-i parası günüydi yedi bence. Peygamberin vefatı da aynı yine bu ayda bir ayının 12. günü yine parası günü oldu mutlaka. Peygamberimizin bir de tabi dünyanın ayrılışı var bilhassa son peygamber olması nedeniyle muhteremler. Peygamberin sevdiği bir kadın vardı. Hatta peygamber onu şöyle derdi, ikinci annem derdi. Ümmü Eymen hadretleri. Babasından kalan kölesiydi. Azatlı tabii kendisi. Peygamber onu çok severdi, sayardı. O benim ikinci annem derdi kendisine. Ve vefattan sonra haz Bekir, Zik haz Ömer'e, Ömer, e, Ömer geldi dedi, ümmü ziyade İmen'e ziyarete gidelim dedi. Resulullah'ın ziyarete giderdi, sağlığında, gidelim dedi. Böyle. İkisi beraber az ı ümmü yaşlı kadıncağız bana geldiler. Onları görünce çok ağladı Ümmü'yı. O kadar ağladı. Niye ağlıyorsun? E, Peygamber var, bana beraber gelirdiniz. Şimdi o gelmedi. İkincisi de artık vahi kesildi. Jebranistan dünyaya gelmiyor. Artık vahiy gelmiyor. Vahiy gelmiyor. Ayetler gelmiyor dünyaya. vahi geldiği zamanlar Hüseyin cemaatimiz öyle bir harolmuş ki Medine-i Münevvere'de hele bunu seziyorlar. Vahiy geldiği zamanlar böyle. O da takmışlar bunlar böyle. Yine Hazreti Biri Habeşi. Biliyorsunuz Habeşli peygamberimizin çok sevdiği sahabe ve peygamberimizin özü olarak tayin ettiği, belirlediği müezzin kendisine böylece. Bu da peygamberden sonra medyadan duramadı muhteremler. Zaten sahabelerin en büyük imtihanı da peygamberimizi kabre koymak muhteremler. Tabak konuya girmeyeceğim da muhteremler. Yani şunu söyleyeyim. Hazreti Enes Hazretleri Peygamberimizin defi gece arasından, arasından ulaştı yukarı. Definden sonra Hazreti Enes, Hazreti Fatıma anamız yanına gitti. Peygamber kızı. Hazreti Fatıma annemiz sordu. Enes, Enes ne yaptın Resulullah, ne yaptın Resulullah'a ne yaptın? Ağlıyor gözü açtık. Ya Fatıma onu toprağa teslim ettik onu. Medara koyduk ona. Nasıl vicdanın razı oldu buna? Nasıl gönül razı oldu da nasıl onu toprağa verebildiniz? dedi. Tabi verilmesi gerekiyordu muhteremler. Ama Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Paris'in sabah öldüğü halde ancak Salı, çarşamba bağlayan gecesinden sonra toprağa gömüldü muhteremler. Yani sahabeler hep şok olur sahabeler. Hazır Osman dili tutuldu. Konuşamadı hep böyle şey. Hazır bir yere çöktü, şok oldu, kaldı böyle. Hazır Sönmez Kırcay'a elini kaptı, peygamber ölmez, öldü diye keserim. Böyle. Medine kaos oldu, kargaşa oldu Medine'ye meriler. Sahabeler bunu kabul edemiyorlar. Neden? E peygambersiz dünya, onlar için işte artık karardı. Böyle. O peygamberin durunu alanlar, Ondan manevi haz alanlar. Ondan o fiizi alanlar. Yani şöyle bir örnek vereyim muhterem cemaatimiz. işimizde tabi hiç kuşkusuz. peygamberimizi rüyasında gören vardır muhteremimiz. Bir kimse rüyasında Peygamber Aleyhisselam adetlerini aşırı seyir ne defa gördü mü? Görürse. O kişi günlerce bunu etkisine kalmadı. Yani bir kişi rüyasında peygamberinizi açık net görürse, peygamberi görürse, o kişi uyandığı zaman da uyanmak istemez kişi böyle. Günlerce bu etkiliği kalır kişi muhtemelen. Düşünün ki sahabeler muhtemelen kimi yirmi yıl, kimi on yıl, kimi bir yıllarsa tabii hepsi de İslam'ın farklı tarihleri ki sahabeler her de e, yıllarca peygamberle beraber yaşamışlar. Namazda beraber, seferde beraber, yolda beraber, kederde beraber, elemde beraber, sevinçte beraberler. Hep peygamberle beraber lanhtan bu şekilde. Hatta bir hanım vardı, hastanesinin annesi, Ümmü Süleym Hazretleri meşhurdur. Ensardan kadıncağız çok meşhur kendisi böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Uhud'a savaşa gidince, Evinde duramadı yandı duramadı evinde. Benim Peygamberim bu güneş altında, evde oturamam ben otağda. Bir de su aldı, işimize bunu gazel veriyim orada otağda. Peygamberlerde. Bu işin tabii Peygamberimizin hayattan yaşayanlar. Hatırlamadım, hatırlamadım. Onun akıtesine namaz kılanlar, onun sohbetine dinleyenler, o nuru alanlar, o fizici alanlar. Onlar işte tabi bir dünya artık yaşanmaz, karanlıkta böyle bir dünya onlar işte muhteremler. Taher çok oldu her şimdiler, tabii. Ama, demiş, tabi herşümler tabi, ama Allah'a demiş muhteremler, hadi Peygamber Hazretleri de tabi görevini tamamladı dünyada, görevini tamamladı. O da ne yaptı? Allah katında İsrarda çekildi muhteremler. Çekildi. Fakat sabırlar yaptı, sabırlar muhteremler. Böyle günderce güne erken gelemez sahabeler. <gülüyor> Evine gitmeyenler, yolda yatanlar, su içemeyenler, boğazdan bir lokma ekmek geçmeyenler, ağlamakta konuşamayanlar sahabeler böyle perişan oldu sahabeler, günlerce sahabeler perişanlar böyle. Bundan biri de adı belli Habeşi. Hası Habeşi bir Habeş'inin bir ayrıcalığı özelliği var. Baba mülkü yoktu. Onun bir tek Resulullah'a vardı. Sürekli hep peygamber yanında. Nerede olsa böyle. Hep, hep, hep beraberler. Tabi en çok etkilendi etkilendi. Etkilendi. Peygambersiz Medine. Onlar için karardı Medine. Zulümatları hüründü Medine münevver. O fiil tabi kalktı. Vahiy gelmiyor artık. Ölümden beteği ol onları çekelisi için. Hasbihabeşi Halife Bekir'e geldi. Ya Ebu Bekir ben köleyken sen beni satın aldın, azat eyledin. Eğer sen beni nefsin için kendine satın almışsan o zaman senin kölen olayım yine emret, emrine getireyim. Ama eğer beni Allah işi aldıysan yolumu kesme bırak beni. Önce Hazreti Bekir istemedi. Dedi ki ya bir al dedi. Eğer senin ezan sesini duymazsa bu minareden duymazlar, o zaman biz de olacak veririz. Sen ezan okudun zamanlar bize bir ümit bir işimizi beliriyor. Acaba Resulullah'tan namaza gelecek mi? Geçecek mi diye? Ama senin ezan sesini duymazsak mevlerde, bir al, bir acı. Bir daha falan be. Ya bir zaman daha gezdi. Çöllerde, orada, burada ama yanıyor, yanıyor, yanıyor böyle. Çünkü hep peygamber yanındaydı kendisi. Böyle. Hep bir anda. Yine geldi. O peygamber şey söyledi. Ya bana izin ver. Allah aşkına izin ver. Ben gideceğim. Ne işlesin yarın O zaman İslam ordusu Romalılarla, Binanslarla savaş halinde. Yine de Şam, Almanya'da da Oraya geçen buyurdu. Hazreti Bekir atliden mecbur kaldı. İzin verdi. Hazibir Bilal da devesine bindi. Niyeti cihata girip de hiç kendini kollamadan, korumadan en kısa zamanda şehit olup Rüsudan kavuşmak amacı bu. Niyeti bu öyle. Ama ölüm yazılmış ama İnsan ölmeyse, ölemiyor tabi yani. Hasri Bilal, oraya katıldı. Ne zor giyiyor, ne bir şey giyiyor böyle. Koldanı sığıyor. Ön saflarda amacısı şehit olmak, yani Resulullah'a kavuşmak amacı. Ama olamıyor. Olamıyor, olamıyor tabi Bir gece, seher vaktinde başını taşa koymuş, yaslanmış böyle çok. İyi, iyi bir şey yok. Başını taşa koymuş, yaslanmış. Tam alıyor dağılıyor. Peygamber'in rüyasına geliyor. Açık saatiye. Ya Bilal! Ne bu çile? Neyi beni ziyade gelmiyorsun? Peygamber. Oh. Beni ziyade gel. Hemen fırlıyor. Geliyorum ya Resulallah. Hemen devresine biniyor. Tabi geliyorum durmadan. Medine'ye geldi. Geldi. Mesela Medine'ye geldi. Nereye gidecek? Peygamberimizin tabi kabri şeriflerine ancak o var tabi. O zamanlar Peygamberimizin kabri şerifi normal topaktır be, bildiğimiz gibi. yapı yok zamanlar. Hadi buraya giriyor tabi. Yerlere düştü, ayıldı bayıldı, ağlarken. Bahteki Peygamberimizin iki torunu Hasan ve Hüseyin onunla ağlayıp geliyorlar. Meğerse onlar rüyalarında dedelerini, dedelerini görmüşler. Kalkmışlarında peygamın kabine gelmiş bunlar. Hasri Bilal ağlıyor. Hasan ağlıyor. Düncü ağlıyor. Şimdi sarıp ağlaşıyorlar. Neler kişi bunlar? Çocuk çocuk onlar daha. Neler? Ya Bilal amca derler. Çoktan ezan okumadı seni Medine'nin münevverede. Sen ezan seçildi olmayacak Medine'nin münevverede. Medine çok karardı ya Bilal amca. Ne oluyor amca? Allah aşkına çıktı. Bir sabah oku bakalım bu sabah. Okuyamam bu işim yanı yanıyor okuyamam. Ama amca oku. Yalvardı, yalvardılar. Kıramadık ki peygamadın torunu. Çıktı ezan okuduğu yere. O zaman yok muydu? 38 okudu ezanı. Ezan okuduğu çıktı muhterem der. Tabi döndü kıbleye. Başladı şimdi ezana. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bidin alakalı duydu bunu. Allahu Ekber. Yalı ezanı bu. yayın yedin oynuyor. Herkes uykudan fırlanmıyor. Bir tane ezanı okuyor. Yine tekbir aldı. Ondan sonra geçti. Eşhedü en la ilahe illallah deyince kimse evin yatanak kalmadı. Yaşlısı, genci, kadını, hastası, kim varsa sakatı böylece herkes sünerek yola çıktılar. Medine bir şey günü ana döndü. Acaba Resulullah diriliyim yoksa? Yenemiyorlar pekem ölümle habere. Bir de maşaba. Bir el okuyorlar belge, daha döküldüler. Kasi başının geldi. Eşhedü enne, Muhammed'in diye muteran bende. Orada Peygamber'in karını görünüyor bende. Pekem karına baktı buradan. Eşhedü enne kaldı belge. Ağlamaktan bende. Yine başlar biraz sonra. Eşhedü enne diye muteranlar ağlamaktan aşağı indi belge. Onu da Medine'deki son etin oldum bu şekilde. İşte muhtemelen cemaatimiz Peygamberimizin, Aleyhisselam Hazretleri'nin tabi özellikleri, kursiyeti, maneviyatı, feyzi bizim dilimiz anlatılamadı muhtemelen Yani biz çok ama uzak kızımız çok muhtemelen. Ancak sahabeler onu anlayabilirler. Ancak muhtemelen feyzeci. Anlayamayabilirler Yani o kadar evren yüce, o kadar kutsal Allah'ın o kadar diğer yüksek Peygamberimizin anlayamayız. Ama azı matim inşallah peygamberimizi çok çok analı muhteremler Mesela bu mübarek gecede, eyimize giderken inşallah bir şeyimizi hediye götürürüm çok çocuğumuza muhterem Yani çünkü neyse olsa mesela işte meyveleri şudur artık çerez neyse bence. Yani suyuklarımıza alalım götürelim. Yavrum bağışlayan peygamber doğum gelisi. Bunun canlandığına yaşatalım mı muhtemelen? Be? Bunu konuştuklarımızda bu şekilde belice. Yani sünün geçmesi muhtemelen. Hz. İslam'a da peygamber muhtemelen. Be. İnanırsa onu seviyoruz. Ama onun doğum gelisi diye aylar önce bütün Türk yerine oynuyor. Ama iki can sevilen doğumunun Türk'ün çok bu farklı ve değiller muhtemelen. Be, değil de muhtemelen yani İslam ülkesinde bir drabı yakışmıyor muhtemelenler. Lillahirrahmanirrahim.